Gülbahar yeni evli, 24 yaşında, yeni atanmış, çiçeği burnunda bir öğretmendir. Eşi ise mühendis ve işi gereği sürekli seyahat etme durumunda olan birisiymiş. Gülbahar'ın eşi Onur, 5 çocuklu, varlıklı bir ailenin en küçüğüymüş. Sosyal çevresi de oldukça genişmiş. Gülbahar ise çok daha küçük bir çevrede büyümüş, parçalanmış bir ailenin tek çocuğuymuş. Gülbahar'ın annesi Gülbahar'a hamileyken eşi tarafından terk edilmiş ve tek başına kızını büyütmüş, okutmuş, evlendirmiş. Gülbahar'ı bu ilişkide sıkıntıya sokan ise eşinin kendisini terk edeceğine dair korkularıymış. Aslında eşi Onur kendisine evine ve evliliğine bağlı anlayışlı birisiymiş. Çiftimizin anlaşamadıkları konu genellikle Onur'un arkadaş ve aile çevresiyle geçirdiği zamanlarmış. Gülbahar kocasının bu sosyal hayatını azaltmasını ister, birlikte ve baş başa vakit geçirmek istediğini söylermiş. Bu kadar çok insan neden etrafımızda, neden biz bize kalamıyoruz, ben sana yetmiyor muyum, benden sıkıldığın için mi gidiyorsun, böyle giderse beni terk edersin diye tartışma çıkarırmış. Sonra da özür diler, eşinin her istediğini yapar, nereye götürürse gidermiş. Terk edilme korkusu Gülbahar'ı kendi benliğinden yavaş yavaş uzaklaştırmaya başlamış. Ve bu korku Gülbahar'ın nerede nasıl tepki vereceği, eşinin etrafındaki insanlarla nasıl ilişki kuracağı, eşinin hangi isteğine evet, hangi isteğine hayır demesi gerektiği konusunda ...bocalama yaşamasına sebep olmuş. Evet bakalım uzmanımız bugün... ...terk edilme korkusuna dair bizlere neler söyleyecek. Adım adım insan başlıyor. Herkese selamlar efendim. Yine bizler geldik terapi yapmaya evlerinize konuk olduk. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir gün olsun. Bugünden sonra güzel bir ruhumuza dokunuş, zihnimize dokunuş olsun. Terk edilme korkusunu konuşacağız bugün. Yine programın başında bildiğiniz üzere bir öykümüz var. Onu da değerlendireceğiz. E, terk edilme korkusu yaşayanlar varsa etrafında terk edilme korkusu yaşayan bir tanıdığı, bir arkadaşı, karısı, kocası, çocuğu olan varsa onlar ekran başında kalsınlar. Ee, ve bizlere bu konuyla ilgili müzdaripseniz sorularınızı işte buradaki adresten adım adım insandan yazabilirsiniz. Bugün bize eşlik edecek olan konumuz klinik psikologumuz Nur Aydoğan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Hamdolsun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Çok şıksınız, çok güzelsiniz. Teşekkür Baharı efendim. getirmişsiniz Sağ efendim. Olun. Adana'dan evet. gelince, Adana sıcak. Tabii çok Adana sıcak. Adana'ya selam gönderelim buradan. Evet. Sizi Adana'dan arlıyoruz. Evet. Ee, evet. Ankara'da ya yavaş yavaş yaz gelecek inşallah. Baharı hissediyoruz. Ee, Tabi bu günler sonra da baharı yavaş yavaş evlerimizde yaşamaya alışacağız tekrar. Ee, ve adım adım insan sizlere yine her salı ve perşembe eşlik edecek. Psiko desteğini sürdürecek Diyanet TV olarak diyorum. Ve öykümüzle mi girelim konuya yoksa şu terk edilme korkusunu mu bir anlayalım? Nasıl dilersiniz istersiniz Nur Hanım? Terk edilme korkusu nedir? Önce onunla başlayalım isterseniz. Evet. Terk edilme korkusu kişinin içindeki böyle yoğun beni terk edecekler beni istemiyorlar ya yani da en ufak bir şeyde insanların yüzlerini okuduğunu ifadelerini okuduğu ve insanların onu terk etmesinden korktuğu için adeta onların akıllarından geçenleri okuyup fedakarca kendini tüketircesine davrandığı zaman zaman da bundan dolayı suistimal edilmiş hissettiği ani iniş çıkışların yaşandığı böyle çalkantılı bir duygu aslında. Ee, daha çok çift ilişkisini etkiliyor. Arkadaşlık ilişkilerinde de görüyoruz, sosyal ilişkilerde de görüyoruz. Sürekli altta yatan en ufak bir şeyde e, sevilmediği, istenmediği, e, ilişkisinin devam etmeyeceğine dair inançlarla sürekli bir şey terk edilme duygusu. Terk edilme korkusunun temelinde güven problemini ele al alarak başlasak. Sanki e, evet güven olmadığı için e, sevmiyor beni ya da değer vermiyor gibi düşünürüz ama başta dünyayı güvenilir bulmuyor. Ama bunu... E, Köküne indiğimiz zaman biz biz dünyayı ne zaman güvenilir buluruz, nasıl güvenilir buluruz? Hı hı. Bundan bahsedelim mi biraz? Tabii ki aslında e, anne ile kurduğumuz ilk ilişki bizim dünyayla kurduğumuz ilk ilişki. Hı hı. Anne eğer hani sağlıklıysa bebeğe yerinde yeterince bakım veriyorsa e, annenin ezinde dünyayı algılama şekli bebeğin. Bu dünya güzel bir yer bu anne iyi bir anne ve ben sevilmeye layığım ve ne zaman istersem ihtiyaçlarım karşılanacak şeklinde bir duyguyla. Gözle hayata bakıyor. Ee, şunu şöyle de düşünebiliriz. Diyelim bir tiyatro sahnesi var. Tiyatro sahnesinde sahneye çıktınız ve gönlünüze rahat bir şekilde kendinizi sergiliyorsunuz, icra ediyorsunuz sanatınızı. Ee, birdenbire tahtalardan biri kırılıyor ve sahnenin altına düşüyorsunuz. Sizi tekrar aynı sahneye çıkardıkları zaman artık eski, özgür, rahat hareket eden kişi olmayacaktır orada. Çünkü her an bir dekor düşebilir, her an bir tahta kırılabilir, güvensizlik oluşacaktır. O yüzden ilk ilişkilerde kaybetme kayıp ya da yaşanılan bir takım deneyimler bu terk edilme korkusunu tetikler vaziyette. O yüzden aslında terk edilme kaygısının korkusunun altta baktığımız zaman sizin de söylediğiniz gibi anneyle kurulan güvenli bağ eğer varsa. Ki çok az kişi güvenli bağlı, daha çok güvensiz bağlanma var. Güvenli bağ varsa kişilerle ilişkilerinde terk edilme, her an bir yamuk atılabilir bana, her an ortada bırakılabilirim, her an yarı yolda kalabilirim duygusu çok fazla rastlanmazken. Anne ile olan ilişkilerde eğer anne zaman zaman böyle duygu iniş çıkışlarında çocuğa da bunu yansıtıyorsa ki çocuk hani hem hormonlar yoluyla hem ifadeler yoluyla bunu alıyor. O zaman güvensiz bir bağlanma olmuş oluyor. Bu sefer ne oluyor? İnsanlarla ilişkilerinde karşıdakinin gözünün içine bakarak eğer onaylayıcı bir ifade görüyorsa kendini iyi hisseden, kabul görüyor hisseden bir birey. Eğer o onay verici ifadeyi bulamıyorsa ya da en ufak bir e, karşıdaki kişinin kendisiyle ilgili bir olayı bile kişisel olarak yorumlamaya başlıyorsa o zaman alttan değiştiğimiz zaman bir güvensiz bağlanma ve terk edilmeye dair. Korkularında olduğunu görüyoruz aslında. Ee, o zaman biraz Hı -hı. E, çocukluk deneyimleri mi terk etme korkusunun zeminini oluşturuyor? Hı -hı. Yani yetişkin bir zamanda değil de erken çocukluk döneminden hep kalıntılar Tabii. olduğu söyleniyor ya. Çok sağlıklı bir ailede büyümüş, güvenli bağlanmış bir insanın terk etme korkusu yaşaması muhtemel mi? İlk... E, Atıyorum. İlk bir duygusal bağ yaşadığı birisi tarafından reddedildiğinde bu da bir terk etme korkusunu ya da bir ilişkinin başlayamaması. Sonradan da oluşabilir mi? Hep anneye mi bağlanır? E şöyle aslında dünyaya gelirken hepimiz farklı özelliklerle dünyaya geliyoruz ve e, kimimiz dışa dönük oluyor kimimiz içe dönük oluyor. Bu nasıl bize bir hani seçemediğimiz bir şeyse aslında e, güvenli güvensiz bağlanma da anneden ötürü e, bizim seçebileceğimiz bir şey değil neden anneden ötürü diyorum çünkü ee, anne çoğu anneden geliyor daha azı babadan geliyor. Ee, kendilik imgesi dediğimiz kişinin çevreye dünyaya bakış açısı bakış algısı aslında e, onun yerine kendilik işlevlerini yerine getiren yani e, onu bir takım şeylere adapte etme becerisi varsa, problem çözme yetisi varsa, çocuk onları anneden alacak. Ama anne de çabuk evhamlanan, kaygılanan, en ufak bir şeyde fırtınalar koparan, birdenbire sakinleşen, e, dengesiz duygudurma olan bir anne varsa, o zaman çocuk bunu anneden nasıl alıyor? Gördüğü şekliyle alıyor. O yüzden diyoruz ki, kimilerimiz çok şanslı bu dünyaya gelirken, ama kimilerimiz de e, her zaman böyle dört dörtlük bir her şey yerinde bir anneye sahip olmak mümkün olmadığı için annede ne varsa iyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz. Yani annenin karanlık taraflarını şey da aydınlık taraflarını da alıyoruz. Aslında Tabii. her annenin Hı. aydınlık ve karanlık tarafları Mutlaka. vardır. Yani evhamlıyız ama o evhamı kontrol edebilerek Hı. yine çocuğumuza o güveni hissettirebiliriz. Evhamlıyız diye çocuğumuz da evet. sorunlu olacak, hayatı sıkıntılı olacak diye bir kaide yok aslında. E, Bunda aslında ben. insan olmanın gereği bu. Biz bunu hani kavuna benzetiyoruz mesela kavunun her yeri tam tadında tatlı değildir. Bazı yerleri çok tatlıdır. Bazı yerleri kelektir olmamıştır. Bazı yerleri de acımıştır. O yüzden insan olarak da bizim bazı yerlerimiz çok güzel. Hani çok olgun. Kim yerde işte tavmezs davranabiliyoruz. İnsan olmanın gereği o zaman şuna bakıyoruz. Hani o aşamaya da atladık diyelim. İlk 3 yılda anne çocuğun bağımsızlığını ne kadar destekliyor? Eğer anneni kaybetme korkusu varsa, kayıp yaşadıysa, terk edildiyse o zaman ne görüyoruz? Kendi kaybetme duygusuyla başa çıkamadığı için, kendi ayrışamadığı için Çocuğun her ayrılma hareketinde çocuğa negatif bir sinyal gönderiyor. Çocuktan kopamıyor ayrılamıyor. Kopamıyor çünkü çocuğun her bireyselleşmesi ona yalnızlığı hatırlatıyor, ona terk edilmeyi hatırlatıyor. Bu sefer çocuk şunu öğreniyor bir takım davranışlar sergiliyor. Anne destekliyorsa onlar devam ediyor. Anne desteklemiyorsa ya da anneden negatif bir çağrışım alıyorsa, olumsuzluk alıyorsa... İşte aa gitme oraya üzülürüm ya da işte ay bunu yapma ya da işte okula gidiyor işte ay sen okula gidince dayanamıyorum şeklinde ifadeler e, daha önce hani okul kaygısında da işlemiştik Hı -hı. E, okul korkusunda bu şekilde çocuğu kendine bağlıyor aslında o yüzden biz birçok vakada e, anneyle çalıştığımızda çocuktaki o ee, okul korkusunu da aşıyoruz çünkü anne bırakmıyor, anne kopamıyor, anne yanından ayıramıyor aslında. Biz e, aslında şu da bir gerçek e, terk edilme korkusu olan kişi bu korkuyu yaşadığı kişilere kendine bağlamak için çabalıyor. Hı hı. E, bağımlı hale getiriyor. Hizmetiyle, ilgisiyle, evet. desteğiyle, sevgiyi yaşatma şekliyle ondan kopmasın istiyor. Hı hı. E, ama bu da kendi benlik saygısının yavaş yavaş kaybolduğunun hı hı. işareti olmuş oluyor. Öykümüzde de olduğumuz gibi. Çok derin bir dehliz e, terk edilme korkusu. Pekala biraz düşünce ve davranışlarına gidelim onların. Terk edilme kaygısı, korkusu olan bir hı hı. kişi. Bilişsel, duygusal ve davranışsal olarak nasıl bir hayat döngüsündedir? Hı hı. Ee, i̇nançlar çok önemli çünkü e, düşünseniz hani bir evliliği bile ben bu insanla bir ömür geçirebilirim inancıyla yürütüyoruz biz. Hı hı. Bu inanç ne zaman bozulduğunda evlilik bitiyor zaten bununla olmaz inancı geliyor onun yerine. Aslında sürekli bir inanç gündemde. Hı hı. Terk edilme kaygısı ya da korkusu yaşan kişilere baktığımız zaman da yani beni terk edecek benimle olmayacak. Ya da işte hani hep böyle bir hani kültürümüzde de var ya çok güldük ağlayacağız ya da bu ilişki çok yolunda gidiyor bir şeyler olacak mutlaka bu böyle yürümez bu böyle gitmez. Ne yapıyoruz negatif self-hipnoz dediğimiz hani kendi kendimize inançlar geliştiriyoruz aslında. Hı hı hı. Terk edilme korkusunda da bu inançları çok sık görüyoruz yani bu ilişki böyle gitmez. E, danışanlarımda da ben şunu çok sık şu ara yani çok sık rastladım hatta şu an dinleyenler varsa buradan selamlar gönderiyorum. Ee, şöyle bir durum var. Ben hissettim. Bana öyle geldi. Benim sezgilerim çok kuvvetli. Ee, ben hissederim. Şimdi ne oluyor? Kendi kendine e, bir sezgisel gücü olduğuna inanıyor. Halcılık bu aslında. Tabii kehanette bulunuyor ondan sonra. Diyor ki işte e, bu ilişki çok yolunda benim kaybetti, kaçırdığım bir şeyler var. O zaman kontrol etmeye başlıyor. Çünkü ben ilişkiyi kontrol edersem her şeyi bilirim ve beni terk etmez. Bu sefer e, kontrol ettikçe karşıdakini boğuyor, karşıdaki gidiyor, Gidiyor. daha çok uzaklaştırıyor, daha çok uzaklaştırıyor. Hı -hı. Hı -hı. ya da e, diyor ki eşim benden çok uzak diyor bana çok mesafeli diyor e, ben de bir takım sorular soruyorum sonra ortaya çıkıyor ki aslında mesafeli olan eş değil soğuk tavırları cezalandırıcı tavrı hiç yapmadığı şeyler yüzünden cezalandırdığı eşinden dolayı kendini geri çekiyor çünkü kendini geri çekme küsme davranışla da çok görüyoruz. E, altta mutlaka işte beni beğenmiyor, beni sevmiyor. E, ben ona yetemiyorum gibi duygular olduğu için karşı tarafı da bunu tepkiyle gösteriyor kişi. Hı hı hı. Bu sefer eş geliyor eve ve diyor ki bakıyor böyle kadın soğuk. Allah Allah diyor ben ne yaptım acaba bir şey mi unuttum doğum günüydü, yıldönümüydü falan. Kadında bir tepki var, eşte bir tepki var. Bunu anlamlandıramıyor. İnanılmaz. E, Eşle konuştuğumuz zaman kadınla konuştuğumuz zaman kadın diyor ki daha çok kadın diyorum hani kadın danışanlarımıza çok gördüğüm için kadınlarda daha fazla rastlandığı için. Ee, ama tabii erkeklerde de var kesinlikle hani yanlış anlaşılmasın bu konuda. Ee, diyor ki işte son zamanlarda işte benimle konuşmuyordu diyalog kurmuyordu eve bir arkadaşını davet ettiğimizde onunla çok güzel hoş sohbet kurabiliyormuş ama bunu benimle yapmıyor. Evet, bunu... Hikayemizdeki gibi. <gülüyor> bir kere bir erkek bana mesaj atmış işin için böyle bir durum yaşadın ama genelde bunu dinlediğimiz hep kadınlar oluyor. Hı -hı. Ee, annesiyle çok iyi vakit geçiriyor. Kız kardeşleri geldiği zaman çok mutlu ama benimle öyle değil. Hı -hı. Beni istemiyor aslında. Evet, Orada anlam ederim. çıkarıyor aslında. O zaman Hı -hı. E, terk etme korkusu yaşayanların bilişsel düzeyi bu. Tabii. Değil mi? Peki bu davranışa da Soğuk Tabii. küsme, geri soğuk durma, geri çekilme Hı -hı. ya da saldırma ya da öfke. Tabii çok öfke patlamaları da çok. Yani hmm. Sevgi de şiddetli, öfke de şiddetli. Evet. Davranışı olarak başka neler görüyoruz? Mesela terk edilme korkusu yaşayan bir hanımefendi, kocasının cep hı. telefonu şifresini kırmak, hı. mesajların maillerini kontrol etmek, neredesin bana e, fotoğraf gönder ya da canlı arayıp hı hı. nerede olduğunu kontrol etmek. Terk edilme korkusunu besleyen kaynaklar var maalesef, zehirli kaynaklar. Bunlardan birisi kıskançlık bu söylediğim şeyler. Şüphe. Hı hı. Hı -hı. Suçlama, e, değersizleştirme Hı -hı. çünkü kendisini değersiz ettiği için eşini de değersizleştiriyor. Hı -hı. Yani sen nasıl bir adamsın gibi suçlayabiliyor. E, bunlarla alakalı bir değerlendirme yapabilir Hı -hı. misiniz? Değersizlik deyince e, değersiz insan kendini değersiz olduğuna inanıyor ya. Eğer ona birisi değer veriyorsa o da değersiz ki ona değer veriyor. Hı -hı. Böyle bir inanışa e, sahip. Hı -hı. E, değersizlik hisleri kıskançlık kendi sahip olduğu güzelliklere bir başkasının sahip olacağını düşünerek zihnine bununla ilgili düşünceler, duygular, inanışlar geliştirerek, her şeyden bir anlam çıkartarak bunlarla ilgili dediğiniz gibi işte bu WhatsApp'ları kırma ya da işte ne bileyim sosyal medyaları takip etme, konumları takip etme gibi sürekli kontrol altında tutma ihtiyacı ve her şeyden bir anlam çıkarma. O yüzden biz daha çok çalıştığımız hani baktığımız zaman bu kişinin hayatına hep odak noktası eşi ve eşini kontrol etmek üzerine. O yüzden çalışırken de bu odak noktasını biraz kaydırmak üzerine. Çünkü bütün davranışlar bunun üzerine gelişmiş oluyor. Evet. Kontrol, işte karşıdakinin duygusunu, mimiklerini, işte o günkü davranışını, halkını. Şey yapma, ya yapmak aşırı taliz verme olabilir mi? Aşırı iyi davranma. Yani Hı -hı. bazı şeyleri göz yumma, kendi benlik saygısını kaybetmesine rağmen sırf terk edilme korkusuyla eşinin taleplerine hiçbir zaman sınır koymamak. Bu da var mı? Tabii. Sosyal ilişkilerde de çok fazla görülüyor. Eş ilişkilerinde de çok aşırı fedakar davranma. Her şeye uyum sağlama. Ama e, o aslında hani sahte kendilik dediğimiz böyle karşıdakine iyi görünme çünkü reddedilmekten çok korkuyor. Gerçek kendiliğini yani gerçek kendine gerçek algısını, gerçek düşüncesini ne zaman ortaya koysa karşıdaki kişiden özellikle işte birinci ilişkilerdeki kişilerden hemen bir tepki göreceğini düşünüyor. Çünkü çocuklukta öyle olmuş ne zaman kendini ortaya koysa Anne. anneden bir tepki gelmiş babadan bir tepki gelmiş. Ee, o zaman ne yapmam lazım benim? Karşıdakinin istediği şekilde hareket etmem gerekiyor. O zaman da bakıyoruz reddedilmemek için sınır koyamayan, hayır diyemeyen, aşırı fedakarca davranan. Yalnız bunun karşılığında da içten içe e, bir takım davranışlarla intikam alan ya da e, sessiz tavırlar gösteren, karşıdakinin anlamlandıramadığı öfke patlamaları gösteren bir kişi. Hı hı. Bu şekilde de hani, e, tam tersi davranışlarda olabiliyor öfke patlamalarıyla uyumlarla giden. Çok uç noktalarda, Tabii. çok farklı ve zıt aynı zamanda. Şimdi biz böyle terk edilme korkusunun işaretlerinden bahsederken peki nedenlerini ne acaba? Niye bazı insanlarda terk edilme korkusu var? Bazı insanlar bu terk edilme korkusuyla hayatını yaşıyor. Şimdi zannediyorsunuz ki eşini kaybetme korkusu yaşayan kadınları konuşuyoruz. Hayır sadece bu dil ya da erkekleri konuşuyoruz. Bir de terk edilme korkusuyla bir ilişkiye başlayamama ve ilişkiyi sürdürmeme sorunu var. Bu erkekte de var, kadında da var görülebiliyor. Hı hı. Ee, uzun zaman evlenemem, evlenememiş insanları hı hı. belki biraz irdelediğimizde bize danışan olarak geldiklerinde terk edilme korkusu yaşadıklarına da şahit olabiliyoruz. Nedenlerine girebilir miyiz Nur Hanım? İnsan neden terk edilme korkusu yaşar? E, kendini güvene almak ister çünkü insanoğlu. Hı hı. Güvende olmak, güvende hissetmek ister. E, karşıdaki partnerin onunla sürekli kalmasını ve gerçekten içten severek kalmasını ister. Ama e, yaşadığı deneyimlerden çocukluk, gelişim dönemi e, deneyimleri, hı hı. Işte ilişki deneyimleri ona göstermiştir ki hiçbir ilişki sürmüyor, gitmiyor, tıkanıyor ya da işte terk ediliyor. Bu sefer o incinmeden kaçmak için sürekli e, terk edilmeyeceğini düşündüğü şeyde kalır, kulvarda kalır. O da nedir? E, şudur, kaldı ne Evet, Bundan e, devam edelim. Hı hı. E, mesafe koymak. Hı. Yani çok yakın olamaz çünkü çok yakın olduğu zaman e, karşıdaki kişiyi kaybedecek. Yani ona çok bağlanırsa eğer o gittiği zaman yıkılacak, üzülecek. Bu sefer ne olacak? Mesafe koyarsa güvenli alanda kalacak. O yüzden hani terk edilme korkusu yaşayan kişilerde şunu görürüz yakınlaşır belli bir müddet sonra da uzaklaşır. yutulmamak için uzaklaşır çünkü kendini korumak zorundadır. Tutarsız davranışlar dengesiz yaklaşımlar görebilir miyiz terk edilme korkusu olanlarda? Tutarsız dengesiz ama bunu hani insanoğlunda bir akla mantığa, uydurma vardır ya işte ben şu ara kendimi çok yakın hissetmiyorum sana karşı diyor ama aslında içten içe korkuları var. Belki kendinin bile farkında olmadığı bilinç dışı korkular ve kaygılar. Ve senin doğru insan olduğuna beni inandır. Evet. Gibi bir garanti <gülüyor> istiyorlar sanırım. Terk etme korkusunda buz üzerinde durmaya benzetiyorum. Buz eriyor çünkü. Değil Tabii mi? Tabii yani garanti vermek çok zor. Kendimiz kendi kendimize garanti veremiyoruz. Çünkü sürekli değişiyoruz. Doğru insan nedir? Onun için ya da hani tamam zaten bu kişiler doğru insanları beğenip de ilişki kurmuyorlar. Bir de öyle bir durum var. Evet. Gerçekten uzun soluklu yaşayacağı, ilişki yaşayacağı bir insanla çok fazla uyuşamazken... Ee, onu yarı yolda bırakacak, terk edilecek, yüzüstü kalacağı ilişkiler daha çok meylediyorlar. Daha yöneliyorlar? Tabii yani ilişki kurmakta zorlanan kişiler daha çok ilgilerini çekiyor. Tabii genelleme yapmak zor ama. Ama geneliyle neden böyle? Böyle Çünkü durumlar var. E, ilk ilişkiyi kurduğu bakıcı, anne, baba hmm. değil mi? Burada bir e, yeterince ve zamanında alınmamış ilgi var. Aynı yeterince ve zamanda verilmeyen ilgi bir diğer Partner rolünde olan kişi varsa tanıdık gelen o. Biz çocukluğumuzda neye tanıdıksak sanırım ona gidiyoruz. Ben bunu şeye evet. benziyorum biraz. Damak tadına. <Gülüyor> Şimdi Çocuklukta sizin tatlı ağırlıklı ya da ekşi ağırlıklı yiymişseniz bir restorana gittiğinizde ee, yine sizin damak tadınıza uygun şeyler istersiniz. Hı hı. Halbuki yani biraz daha açsak kendimizi ve dünyada farklı lezzetlerin olabileceğini. Ben hep ekşi ya da mayhoş tatları bugüne kadar tattım ve öyle büyüdüm ama dünyada farklı baharatların harmanlandığı daha farklı lezzetli yemekler var ya da tatlımsın. Ee, ekşimsi tuzlu değil mi ama çocuklukta anne evimizde aldığımız baba evimizde aldığımız neyse sanırım yine ona gidiyoruz yetişkinlikte. Tabii. Yemek kültürümüzde böyle ee, kıyafet kültürümüzde belki böyle evet. ama aynı şekilde sosyal ilişkide de evet. bize aşina ve tanıdık gelen iyi ya da kötü ona bakmıyoruz evet. tanıdık ya da aştan gelen ama her tanıdık ya da aşina olan iyi mi? Evet. Bunu pek bilmiyoruz. Ya şimdi yeni tatlar denemek, yeni şeyler denemek cesaret ister. Neden? Evet. Çünkü bilmediğin bir alan. Evet. O yüzden diyoruz hep bildiğin cehennem bilmediğin cennetten iyidir de Çünkü biliyorum ben burayı. Başıma ne geleceğini de biliyorum. Bana tanıdık geliyor yani konfor alanım benim. Hı -hı. Yeni bir tat denemek, yeni bir insan, farklı bir insan. Şimdi burada e, alışkın olmadığı bir şey. Hani... E, hep böyle alışkın olduğumuz ilişkide bir stres seviyesi varsa o stres seviyesine çekmek isteriz ya. O stres seviyesini sağlayamazsak bu ilişkide bir şeyler ters gidiyormuş hissi verir insana. Evet. Yani her şey yolunda gidiyor hayırdır oluruz mesela. Yani bu sevinilecek bir şeyken bize tehdit hissi uyandırabilir. Terk etme korkusu olanlar da özellikle. Çünkü Terk etme korkusu Hiçbir olanlarda. neden yokken bunu hissediyorsa. Evet. Değil mi? Tabii Peki Kendince, nedenler varsa terk edilme korkusu da... O daha gerçekçi mesela. Bence onunla konuşalım. Yani e, aldatıyor eşi, onun bir takım ipuçlarını yakalamış, mesajlarını yakalamış, ortada somut bir şey var. Burada terk edilme korkusu yaşamak biraz daha makul. Ama burada da hani e, bunu yakaladığı halde görmezden gelen, evet. e, ilişkiyi sürdürmeye devam eden e, eşler de yok mu? Var. var. Neden? E, çünkü... Ne olursa olsun hani dediğimiz gibi bildiği cehennem bu. Yani yeni bir ilişkiye başlama korkutucu geliyor. Alıştığının dışına çıkmak korkutucu geliyor. Yeni bir alan e, bu da cesaret istiyor. Birazcık da böyle nasıl diyeyim destek istiyor. Sosyal destek, aile desteği, çevre desteği bunları da bulamıyorsa o zaman ne oluyor? Dayak dayasa maalesef kötü bir muamele de maruz kalsa. O ilişki döngüsüne devam ediyor evet. ya da o ilişki döngüsünden çıksa bile yine benzer bir partner bulma eğilimine giriyor. Çünkü sizin de dediğiniz gibi alışmış olduğu tanıdık gelen bir şeyler var ve o tanıdığa doğru çekiliyor. Hmm. O yüzden ben diyorum ki mesela e, aşık olmak işte aşık oldum bir yoğun bir coşku yoğun bir aşk hissediyor. Ne zaman içinizden yoğun bir coşku yoğun bir aşk yoğun bir duygu geliyorsa o zaman bilinç dışıdır. Bununla sakın hareket etmeyin diyorum. Bilinç dışı olan şeyin çünkü nasıl geldiğini bilmiyoruz. Yani hani tehlikeli bir şey de olabilir. Bu. Yani bilinç dışından hangi kodları kırdı geldi, hangi hı. olumsuz kodlarımızı kırdı bunu bilmiyoruz değil mi? Tabii. O mantıklı ve makul hı. hareket etmemizin önünde engel olabilir. Hı hı. Değil mi? Peki şeye geçelim bir de e, terk edilme korkusu yaşayan insanların hmm. ilişki tarzı. Yani sadece kadın erkek için ilişkisi üzerine bakmayalım. Arkadaşlığının biteceğinin korkusu. Kadınların yaşadığı bir şeydir. Ya da erkekler var mı öyle senin etrafında gördüğün danışan perspektifine baktığın zaman? kadın arasında hmm. terk edilme korkusu, bir yalnız kalma korkusu da var ya terk edilmenin yanında. Tabii şimdi hani... Ee... Bu kişileri güvende hissettiren ne? İlişkide kalmak, sürekli ilişkide kalmak. O zaman ne yapacak? Bir arkadaş çevresi varsa yine iyi. Çünkü genelde partnere yapışıyorlar. Terk edilme korkusu çok yoğun olan kişiler. Arkadaş çevresi varsa bir tık daha iyi düzeyde diyebiliriz o kişiler için. Çünkü odak noktası sadece eş değil, arkadaş ortamında da bu kişi kendine bir yer edinebiliyor. Yalnız kendine bir yer edinebilmesinin koşulu kendinden fedakarlık ederek, kendinden vererek ya da bulunduğu ortamda kendi uymayan şeyler olsa bile o ortama uyum sağlayarak o ortamda kendinden feragat ederek oluyor. Neden? Çünkü hiçbir zaman vermeden alamamış. Hmm. Vermeden almayı e, görmeyen kişi hep bir şeyler vererek almaya çalışır. Hediye vererek kendini sevdirmeye çalışır. Ya da kendinden ödün vererek sevdirmeye çalışır. Hayır diyemeyerek. Çünkü neden? Hayır derse eğer karşıdaki onu terk edebilir sevmeyebilir çünkü hiçbir zaman koşulsuz sevgiyi tatmamış, her zaman bir koşul olmuş karşılığında. Ee, o yüzden arkadaşlık ortamında e, arkadaşları tarafından çok kolay manipüle edilebilirler, çok kolay kullanılabilirler. Bu sefer ne oluyor? Hani demiştik ki iki uçlu yaşıyorlar Hı. diye. Ee, beni kullandılar ya da ben kullanılıyorum. İşte ondan ihtiyacı olunca hep ben koşuyorum ama benim ihtiyacım olunca kimse gelmiyor diyen kişiler, daha doğrusu bu saçımı süpürge ettim. Kavramı vardır ya kullanımı. Kurtarıcı kurbanlar. Evet hani görünüşte çok fedakar ama e, bir taraftan da onun acısını çok da güzel çıkartır karşı taraftan eğer damarına basarsanız. Hı hı. O yüzden hani bu döngüde olmak yerine e, neden ben kullanılmış hissedeceksem bunu yapıyorum. Neden hiçbir şey yapmadan da kabul edileceğimi düşünmüyorum. Bunu yapmak için ne yapmalıyım? Bir kere olsun kendim olmayı deneyip bunu göze alıp karşımdakilerin tepkilerini ölçmek. Gerçekten beni beni olduğum için seviyorlar mı, kendim olduğum için seviliyor muyum yoksa hep bir şeyler vermem gerekiyor mu diye bir kontrol etseler aslında. Hmm. O bilmedikleri sulara biraz adım atsalar. Biremedikleri Hı -hı. için o terk edilme korkusu bir de şey var terk edilme korkusuyla yaşamak var bir de terk edilmeyi deneyimlemek zaten deneyimledin sen onu deneyimlediğin Tabii. için o korku yaşıyorsun. Benim çok hmm. enteresan bir şey yani biz elimizi e, elimizi bir yaktı bir şey hmm. e, değil mi bir bardak çocuk ne yapıyor yanıyor eli bir daha o bardağı geçerken işte dokunuyormuş gibi yapıyor dokunmuyor üflüyor falan hmm. evet. çocukluk çağında bizim ilk deneyimimiz budur ateşe yaklaşmakta. Şimdi terk edilen bir insan da o duyguyu yaşadığı için yine aynı tarzda arkadaş eş karşı cinsle ilişki, ilişki modundayken e, terk edileceğini seziyor. Sıcak bardağın etrafında dolanmak gibi şimdi biz o zaman o bardağ elimizi yakmasın altına tabak koyalım öyle tutalım içelim elimiz yandı deneyimledik ama neden çaydan hala uzak kalıyoruz? Hı. Bu da bir metafor yapmaya çalışmışım bu karışık oldu sevgili izleyenler. Yok çok doğru. Ee, neden tekrar bir ilişkiye giremiyor? Ee, ya da evliliğinde neden o mutlu anlarının, eşine olan, eşinin kendisine olan bağlılığının hiçbir sorun yok, aldatma yok, ihanet yok, e, sadakatsizlik Hı -hı. ama aynı zamanda saygı var, sevgi var, görme var, anlama var. Buna rağmen terk edileceğim. Bir gün bu evlilik bitecek. Evet. Gerçekten Bununla böyle nasıl baş yani, edecek bu kişi? Evet, hiçbir şey yok ortada. Hı -hı. Gerçekten hani eşle de konuşuyoruz hiçbir sıkıntı yok. Ama e, işte dediğim gibi bu bilinç dışı çocukluk erken çocukluk anılarını ekliyoruz burada. Erken çocukluk anılarında terk edilmeye dair ortada bırakılmaya dair güvenle ilgili konular çıkıyor. Hı -hı. E, bir de bunu ben şeyde de çok gözlemledim. Hani ilk evliliğini yapmış ikinci evliliğini yapmış kişiler ikinci evliliğinde de mutlu değilse Hı -hı. bir üçüncü evlilik daha yapamam ben bu ilişkide kalmam lazım. Hani biraz bu hani çevrenin baskısı olabiliyor ama birazcık da açıkçası şey var. Hani dediğiniz gibi bir kere elimi yaktım bu ikinci. Bundan sonra artık tekrar denemeye cesaretim yok çünkü benzer bir şey yaşamaktan korkuyorum. Evet. Ee, Burada baş etme hı. yöntemlerinde yanacak elim diyor ya. Hı hı. Şöyle tutarsan yanmayacak, yanmayabilir. Biraz baş etme tekniklerine de gireceğim yavaş yavaş evet, zamanım evet. çünkü daralıyor soru cevap da yapacağız. Hı hı. Yani o yanarsa elim Diyecek, evet duracak. Nasıl harekete geçecek? Ya, acıdan geçmeden olmuyor bir şey yani. Hani evet. bir şekilde e, acıdan geçeceğiz ama e, terk edilme korkusu varsa o kadar incinebiliyor, o kadar kırılgan, hiçbir eleştiriye gelemeyen, en ufak bir şeyden alıngan insanlar oluyor ki. Hani bu duyguyu yaşayan kişiler. Onu yol yordam göstermek ya da böyle bir şeylere inandırmak çok zor oluyor. Çünkü kendi sezgilerine çok güvendiği için. Öncelikle biz o hani abarttığı... E, yorumları biraz böyle abartıdan uzaklaştırmaya, daha böyle gerçekçi, gerçekçi. E, olmaya yaklaştırıyoruz. Hı hı. E, çok odak noktası olmuşsa eşi, odağını biraz böyle ondan ayırıyoruz. Farklı hobiler edinmesini sağlıyoruz. E, çünkü e, bunları yapmadan bak buradan tutarsan yanmayacak noktasına gelemiyor kişi. O kadar yoğun ki. Yani o kişi dinlediğiniz zaman siz diyorsunuz ki evet kocası kesin ihanet ediyor ama yok öyle bir şey. Hı hı. Sadece kendi sezgileri. O yüzden sezgilerimiz de her zaman bizi doğru yola götürmüyor. Yani biraz da olayın gerçekliğinde kalmak, iletişim boyuna, boyutuna geçmek çünkü iletişim olmuyor genelde. Ya kendini geri çekiyor e, ya da öfkeyle bir takım şeylere tepki, reaksiyon tepki göstermeye başlıyor. Gerçek konu hiçbir zaman tartışılmıyor çiftler arasında. Daha çok tepkiler konuşuyor. O yüzden biz diyoruz ki tepki göstermek yerine ne düşündüğünü ne hissettiğinden bahset karşı tarafa oh, ve sor sor. Terk edilme korkusu yaşayanlara öneriler. Vermeye başlayalım. Hı -hı. Yine vermeye devam edeceğiz. Hı -hı. Öykümüzü değerlendireceğiz. Ama şu önerilerden birisi korkunu, Hı -hı. kimin seni terk edeceğini düşünüyorsan ona aç. Evet. Çok güzel bir şey. Hı -hı. Nasıl açacak? Biraz burada püf noktası verelim. Hı -hı. Ee, hani böyle ipuçları okuyor ya eşrin suratından, işte telefonunu ters döndürüşünden ya da işte eve geç gelişinden bir takım ipuçları okuyor. Ee, öncelikle diyoruz ki. Bu ipuçlarını değerlendir kendi içinde. Yani kanıt ne? Ne kanıtlıyor bu? Senin aklından ne geçiyor? Birazcık böyle otomatik düşünce taraması dediğimiz zihinden geçen sana kafandaki sesler ne söylüyor? Ya bak telefonunu çevirdi kesin biriyle mesajlaşıyor onu saklıyor benden mesela. Hı hı. O zaman e, bu düşünceni tart. Bir kanıt var mı bunu destekleyen? Bütün düşüncelerini bir kağıda yaz ne kadar mantıklı geliyor sana. Hı hı. Daha sonra tek tek onları sorgula. Eşinle imkanı olduğu zaman konuş. Ya sen böyle yaptın ya o gün niye hani geç geldin ben merak ettim. Ya da işte telefonu çevirdin ya ne oldu niye çevirdin? Yani e, direkt birebir söze döküyoruz zihnimizden geçenleri. Diğer türlü akıl okuma, zihin okuma olduğu için. Yani aslında rahatsız olduğumuz davranışları yeniden hatırlatarak burada ben böyle bir şey hissettim. Kendi hislerimizden bahsederek. Çünkü öteki türlü sanki hafiyelik yapar gibi soruşturuyoruz. Sorguya çekiyoruz adamları ya da kadınlar gibi ve imaj da çizilmiş oluyor. Bir de şu da çok ilginç. Bütün o yazışmaları işte sosyal medyayı takip ediyor hanımlar. Hiçbir kanıt bulamıyor. Yani aldattığına dair hiçbir şey yok. Ya da falso yok yani hiçbir şey yok. Pürü pak bir. Şey, bir şey bulamıyor bulgusunda. Buna rağmen ikna olmuyor. Ya da e, mesela işte bir gerçek sonuç bir olay olsaydı ne olacaktı dedik. Gerçekten işte e, biriyle yazıştığını itiraf ediyor eşi. E, ya da işte e, konuştuğunu söylüyor. İkna olmuyor. Diyor ki ne kadar konuştuğunu Yok ben inanmıyorum. Ee, terk etme korkusu hı. yaşayanlarda Tabii bunu kabullenememe Kabul de var. Etmiyor yani. İhaneti evet. veya sedakat size uğradığı hı. zaman. İşte o, o, o kadar değişik bir e, tahtere vardı ki o du, duygu ikilemi. Ya çok fazla sorgulamaya gidiyor ya hiçbir şey duymak istemiyor hı. gerçeklerden de kaçabiliyor terk etme evet. korkusunu. Ama e, bununla baş edebilmek için kendisine dönüp bu korku kendi içinden kaynaklanan ya da kendi erken çocukluk deneyimlerinden hı. beslenen bir korku. Hı hı. Şu soruyu sormuyor muyuz biz? Ee, neden senin terk edileceğini düşünüyorsun? Hangi Hı -hı. özelliklerinden dolayı terk edileceğini zannediyorsun? Hı -hı. Biz bunu soruyoruz değil mi? Neler Tabii. söylüyorlar daha çok? Çok bir şey de söyleyemiyorlar belki hani. Hı -hı. Orada şeye tamam. işte şeye gidiyor. İşte sevilmeme, değersiz olma, Hı -hı. ben sevilmeye layık değilim duygusuna gidiyor. Hı -hı. O sevilmeye layık değilim duygusu ya da beni beğenmiyor. Ya da işte ben ona layık değilim ya da ben onun istediği gibi biri değilim. Ben onu mutlu edemiyorum gibi düşünceler çıkmaya başlıyor. Oradan düşüncelerden biz inanca döndüğümüz zaman temel inançlara baktığımızda sevilmemeyle, değer görmeme ile ilgili şeylere rastlıyoruz. O zaman diyoruz ki, kendini seveceğin ya da değer göreceğin bir şey yapsan, bu değer duygunu arttıracak, sevilme, sevildiğine inancını arttıracak ne yapabilirsin? Sosyal ilişkilerini geliştirebilir mesela bu tarz düşünen kişiler. Kendini değerli hissedeceği bir iş yapabilirler. O zaman ne oluyor hem kendine yatırım yapmış oluyor bu duygularını azaltacak şeyler hem de odak noktasını eşinden çevirip kendine yöneltmiş oluyor evet. kendini geliştirmeye bir şekilde hani o eksik hissettiği alanlarda üzerine gidip ne yapabilirim e, bu döngüyü nereden kırabilirim çünkü bu bir döngü evet. bu döngüyü kırmazlarsa ilişkileri mahvoluyor. Çünkü eş tamam bir tolera ediyor, iki tolere ediyor bu sefer ne oluyor? Yeter artık diyor. Ya ben artık bıktım ikna edemiyorum. İlişkiler bozuluyor. Evde Zaten bitiyor bir hava. ve terk ediliyordu. da. Tabii yani kendini doğrulayan kehanet bir kehanette bulunuyor ve sonunda eşini ite ite ite ve yapmadığı suçtan itham ederekten, geri çekilerek, sessiz duvarlar örerek bir şekilde kendini o yalnızlığa mahkum ediyor aslında. Terk etme korkusunun altında yatan neden dedin ya sevilmeme hı hı. değer görmeme bazen bu sevilmediğini düşünen insanlara e, seni sevmediğini düşündüğün insanlar kimler diye sorsan hı hı. E, belki yine o imalarla kendi sezgisellikleriyle birilerini sayılır ama seni sevdiğini düşündüğün insanları söyler misin kimler var dediğin zaman söylüyorlar. Hı hı hı. Ama öyle bir şey ki ben de biliyorum aslında bunu yanlış oldu ama bu elimde değil biz bunu çok hı hı. duyuyoruz. Ben de farkındayım çok mantıksız hiç aklıma yatmıyor ama bu duygumdan kurtulamıyorum. Hı hı. Bu biraz takıntılı den de kaynaklanıyor. Bir kaygı bozukluğu sonuçta ve kaygı bozuklukları da biraz vesvesenin de beslendiği sıkıntılar değil mi? Hı hı. Ee, orada dediğiniz gibi sürekli zihinde dönen işte ben sevilmiyorum inanmıyor, ikna olmuyor. Aslında biliyor bilinçli olarak. Ee, o zaman... İşte diyoruz ki bir şeyi kıracak hani bu düşünce sisteminden çıkman lazım senin çünkü ilişkin kötüye gidiyor. Bu düşünce sisteminden çıkmanın yolu ne? Odak noktanı değiştir. Kendine yatırım yap, negatif yönlerini yaz, kurtulmak istediğin kendini beğen. Eşin seni neden beğenmez? Eşin seni neden aldatır sence? Eşin e neden terk seni eder. neden terk eder? Hı hı, evet. Eşin neden işte seninle sohbet etmeyi tercih etmez de başka biriyle sohbet etmeyi tercih eder? Yani ne yapıyoruz burada? E, dikkatini eşinden alıyoruz kendisi de çeviriyoruz. O zaman kendi yanlış ve çarpık algılarını ve bilişsel düzenleme yöntemiyle revize etmesini sağlıyoruz. Hı hı. Çok güzel evet. bunlar güzel öneriler. E, eşinin seni terk edeceğini düşünüyorsun ama peki sen ne yapıyorsun? Hı hı. Çünkü hani hep dikkat karşıda bu sefer ne oluyor? Karşıyı değiştiremeyiz biz. Bu sefer eşini sürekli suçlu görüyor, işte hatalı görüyor, hayır diyor işte ona o kadar dışarıya çok fazla gidiyor, arkadaşlarıyla çok fazla görüşüyor, ben ona yetmiyor muyum hikayemizdeki gibi. Ama burada şu var hani yapışma söz konusu. Bu sefer ne oluyor? Yapışıyor, yapışında daraltıyor karşı tarafı. Bunu da, bu döngüyü de gösteriyoruz. Sen eşine yapışıyorsun. Hatta yatakta arkasını döndüğünde terk edilmiş hissediyorsun. Neden arkanı döndün? Neden bana doğru dönük uyumuyorsun? Bu kadar bunaltan kişiler var gerçekten. Telefonu aradığı zaman neden açmadın? Neden açmadın? Neden mesaj yazmadın? Beni ya da, önemsemiyorsun. Bir çünkü. de şu da var bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ee, mesajlara bak. Yani şöyle çevrim içi mi değil mi? Çevrim içi ise kiminle çevrim içi yazışıyor? Ya da neden çevrim içi kaldı bu kadar dakika? Yani artık o kadar alan bırakmıyor ki karşıdaki kişiye. İster istemez bu sefer ne oluyor? Karşıdaki kişi kendini kanıtlamak için sürekli bir şeyler yapmak zorunda hissediyor. Bir dereceye kadar. Artık bir dereceden sonra ne yapıyor? Kendi haline bırakıyor orada ilişkide sıkıntıya giriyor. O yüzden bu döngüden kurtulmak için öncelikle karşımızdakinden odamızı bir çekelim, bir kendimize bakalım. Kendimle ilgili ne yapabilirim ben? Neden beni terk edeceğini düşünüyorum? Neyim eksik? Ne konuda eksik olduğumu düşünüyorum? Ya da ne yapmalıyım? İlişkimi nasıl kaliteli hale getirebilirim? Ee, ve takip ettiği şeyleri kesinlikle bıraksınlar. Eşlerinin WhatsApp'tan şuradan buradan işte takip etmeyi ya da işte ne bileyim bir takım e, gizli şeyler yapmayı bıraksınlar kesinlikle. E, bu şekilde ilişkilerine e, dikkat etmeye e, daha yatırım çok odak yapma. yatırım yapmaya başlarlarsa her şey yoluna giriyor. Peki şöyle de bir e, şey yapalım. Gülbahar e, bugünkü adım adım insanın öyküsü Gülbahar'ın öyküsüydü biliyorsunuz. E, Orada acı olan bir şey var. Gülbahar'ın annesi Gülbahar'a hamileyken eşi tarafından terk ediliyor. Dolayısıyla Gülbahar'ın annesi bekar bir anne olarak çocuğunu büyütüyor. Şimdi Gülbahar'da tabii ki çocukluk şemalarında ne var? Bir erkek figürü yok. Hangi erkek figürü var? Annesini terk eden, kendisi daha doğmadan dünyaya gelmeden terk eden bir erkek modeli var. O kim? Babası. Şimdi bu zaten erkeklere... Ee, bir güvenilmez imaj ve inancını oturtuyor başında. Annesi nasıl büyüttü, babasına dahi neler söyledi, yalnızlığın içerisinde nasıl paylaşımlar yaptı bunu bilmiyoruz. Yapmış olması muhtemel olduğunu belki. Tabii de. orada genelleme oluyor mesela. Evet. Bütün erkekler güvenilmezdir. Yani benim babam bilince. annemi terk etti, benim hmm. kocam da beni terk eder mi? Bu şey gibi. Ben açık net söyleyeyim yani bunu annem mesela 32 yaşında işini kaybettiğinde ben hep acaba 32 yani ben de hani babam işte 40 yaşında vefat etmişti. Acaba eşim 40 yaşında gelince ölecek mi gibi bir düşüncem anlık olmuştu. Bu mu? gelir insanın aklına. Şimdi Tabii. Gelmez değil. Biz Hı -hı. istenmeyen düşüncelerin zihnimize geldiğini ve herkesin bu düşüncelere kapıldığını bilelim. Evet. Bu düşünceler geldiğinde ay ben psikopat mıyım ya niye böyle şeyler düşünüyorum demeyin sakın kendinize bunlar çok normal. Anormal olan bu düşünceler geldiğinde böyle oturup saatlerce o düşünceyi hı hı. E, ameliyat etmek. Olacak mı olmayacak mı niye oldu ben bunu niye düşündüm şimdi düşünmemeliyim gibi uğraş içine girmek anormal olan. Yoksa hepimizin aklına gelebiliyor. Şimdi e, Gülbahar'a baban terk etmiş olabilir annen ama senin kocan seni terk etmeye de bilir. Çünkü, yani ede de bilir bunu bilmiyoruz ki bu kader meselesidir. Ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Hiçbir Tabii ilişkinin ki. garantisi de yok ki bu hayatta. Hiçbir ilişkinin garantisi yok. Terk edilmezsin adam ölür gider. O da bir terk edilme sonuçta yaşar. Evet, evet. Burada Gülbahar senin karşında olsa hı hı. ona ne söylersin? Nasıl tavsiyelerde buluşsunuz? Zaten bulundun. Ama Gülbahar'ın özelindeki durumlar. Hı hı. Ee, öncelikle hani zaten böyle bir geçmiş deneyimi olduğu için ya da duyumu olduğu için annenin... Nasıl bunu yaşadığı, nasıl bunu ifade ettiği, annenin ifadesinden ne kadar ne aldığı bunların hepsine bakmak gerekiyor. E, bu, bütün bunları yaptıktan sonra eğer adım atabildiyse bir Hı. ilişkiye bu çok iyi bir şey. Çok sağlıklı hani gayet güzel adım atabildi. Adım attıktan sonra aklına sorular gelebilirse ne dediğin gibi yani hepimizin aklına bir takım sorular geliyor. Mesele Takıntılar bunu ne kadar bu. yoğunlukla yaşadığımız, mesele bununla nasıl baş edebildiğimiz ya da ne kadar büyütüp ne kadar abarttığımız. Tabi. Eğer abartıp genelleştiriyorsak orada bir sorun haline geliyor. Hı hı. Ama eğer bunu özelinde kişinin özelinde değerlendirebiliyorsak bak tamam bu annen ayrı sen ayrısın. Bu annenin ilişkisiydi ama bu senin ilişkin. Hani o annenin ilişkisi de bu senin ilişkin orada bir ayrıştırma yapıyoruz. Çünkü anne e, terk edildiği için çocuğuna yapışma ihtimali çok yüksek. Çocuğuna yapışırsa e, hatta ne oluyor işte... E, Baba yoksa çocukla aynı yatakta uyuma gibi bir şey söz konusu bizim kültürümüzde. Diğer kültürlerde var mı bilmiyorum hı hı. ama bizim kültürümüzde var. O yüzden ben bunu kesinlikle önermiyorum. Herkesin kendi yatağı olsun, herkesin kendi Ayrışmak odası olsun. Ayrışmak çok önemli, bireyselleşmek bu anlamda. Çok önemli çünkü orada anne kopamıyor. Anne kaybettiği nesnenin yerine ikame nesne dediğimiz yerine koyduğu nesne çocuğu oluyor. Çocuk bu sefer ne yapacak? Anne zihin simbiyotik dediğimiz böyle yapışıklıktan kurtulamadığı için... Annemin yaşadığını ya ben de yaşarsam. Çünkü annenin uzantısı Hı. olarak görüyor kendini. Tabii. Orada diyoruz ki annenin zihni aynı. Annenin hayatı ayrı, senin hayatın ayrı. Bu adam baban değil, bu adam başka birisi. Sen bu adamı tanımaya çalış ve bu adamı görmeye çalış. Orada zihinsel ayrımı yaptığımız zaman zaten daha farklı bakmaya başlıyor. Bu senin kendi ilişkin ve sen bu ilişkini yönetiyorsun. Daha önce yaşanacak şeyler, şimdi yaşanacak diye bir şey yok. Ama yine böyle kaygılı korkulu düşünceler geliyorsa ki gelebilir çok normal çünkü hayatın gerçeği bu. En başta biz bu dünyaya gelirken zaten kaybedeceğimizi bile bile geliyoruz ve yaşıyoruz. Çünkü ölüm diye bir gerçek Kayb var. Ölümle mahkumuz sonuçta. Mahkumuz. Evet. Peki efendim bizler daldık böyle sohbete gittik. Çok da az vaktim kalmış. Biraz soru cevap yapalım istiyorum. Sevgili Nur'la birlikte terk edilme korkusunu konuşuyoruz efendim. Sizler ekran başından bizlere sorularınızı yazabilirsiniz demişken şöyle bir baktım ki gelen sorular olmuş. Onlara bir göz atalım. Çok da güzel değerlendirmişken bir de sizin kendi yaşadığınız özel durumları ...değerlendirerek terk edilme korkusuna biraz ışık tutmaya gayret edelim. Ee, Meryem Hanım bize şöyle bir soru sormuş Nur Hanım. iletiyorum hemen size. Ee, obsesif bozukluk ve bunun nihayetinde terk edilme korkusu olan bir eş için... Hı -hı. ...ne tavsiye edersiniz? Obs obsesif bozukluğu tedavi olmadan atlatmamız mümkün mü diyor. Nasıl var? Şunu kastediyor sanırım. Aşırı derecede temizlik ya da takıntıları var... Hı -hı. Ee, bunun yüzünden eşinin kendisini terk edeceğini düşünüyor. Bir rahatsızlığı yüzünden. Bunun nezninde hastalığı olup ya da başka türlü mesela çocuğu olmadığı Aa. zaman kadınlar acaba kocam terk mi? edecek mi? Bak bu çok teşekkür ediyorum bu soru için. Evet. Bence bu sorunun nezninde bunları da cevaplamalısın. Tabii tabii tabii. Şimdi orada ne oluyor? Ee, kişi yine kendi atıflarda bulunuyor. Kişi kendiyle ilgili olumsuz. Bir takım inançlara giriyor. İşte bir çocuk vermem gerekiyor, çocuk veremiyorum. O zaman ben işte karşımdakinin ihtiyacını karşılayamıyorum ya da işte karşımdakinin beklentisini, hayalini yerine getiremiyorum şeklinde kendine dönük negatif yatırımlar, öfke, e, suçluluk duyguları oluşabiliyor. O zaman da takıntılı duygular, düşünceler dönmeye başlıyor. E, burada eşinin tavrı ne? Yani eşini okuyabilmek, onun göstermediği şeyleri sanki gösteriyormuş gibi hissetmesini, Bozmak yani o algıyı bozmak eşine karşı olan e, algıyı bozmak çok önemli. Çünkü e, çoğu eş, çoğu eş demeyeyim de hani bazen eşler hiç şey yapmıyorlar. Yani bunun üzerine durmuyorlar. evlilik aradan sürdürüyorlar. Evet. Sürdürdüklerine göre demek ki bununla ilgili bir sıkıntılar yok. Burada sıkıntı yapan kişi benim. Hı hı. O zaman benim bu duygumu, algımı, düşüncemi bir yerde kırmam gerekiyor. Bir uzman eşliğinde... Bunların hepsinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bizim hani öneriler verdik ya az önce Hı. o öneriler evet deneyin ama bence hala işin içinden çıkamıyorsanız bu konuda bir destek almaktan lütfen çekinmeyin. Evet. Çünkü terk edilme korkusu insanın hayatını zehreder ama Hı. şunu söyleyelim bir kere siz terk edilme korkusunu aşmaktan ziyade OKB'yi tedavi etmeye odaklanıp yine kendinizi merkeze alıp önce siz onu tedavi edip bakalım bu korku onunla ...beslenmiş mi besleniyor mu? Hı. Onu tartmak için bir fırsat bence değil mi? Önce OKB'nin peşine hı. düşmek, onu tedavi ettirmek. E, insanoğlu şöyle bir duruma giriyor. Sorun ne varsa soruna takılıp kalıyoruz biz. Sorun da çözümsüz bir sorunsa bize göre sanki bu çözümsüzmüş gibi hiçbir şey yapamayacağım... ...elim kolum bağlandı gibi bir düşünceye kapılıyoruz. Bunun yerine ben ne yapabilirim? Ben farklı bir şeyler yaparsam eğer o döngüyü bir yerinden kırmış oluyorum... Hı hı. Ve beraberinde bir tane şeyi hallettiğimde çözülmez sandığım sorun da küçük küçük küçük çözülmeye başlayabiliyor. E, o yüzden acaba ben ilişkimde başka sorunlar var da bu sorunumu e, benim hasta olmam ya da çocuğumun olmamasına bağlı olabilir miyim? Bazen de öyle oluyor. Çiftlerin arasında sorun oluyor. E, bu işte... Ya kayınvalide sorunu olarak çıkıyor karşımızda ya işte çocuğum olmuyor sorunu. Sonuçta çocuğun olmaması sadece bir kişiyle alakalı değil iki kişiyi de ilgilendiren bir konu. Hı hı. E, o yüzden daha farklı alanlara yöneltip minik minik çözülen sorunlarla büyük sorunun da bir parçasını halletmiş olabiliriz. Evet. Peki devam ediyorum. Hayırlı Ramazanlar demiş bir izleyenimiz adım adım insana gelen sorularınızdan bir diğeri. Terk edilme ve kaybetme korkusu aynı duygu mudur? Bir yakınımı kaybettikten sonra hep ailemin yanında olursam sanki onları her türlü olumsuzluktan kurtarabilirim gibi hissediyorum. Bu yaşam şeklim beni ve ailemi çok görüyor. Çocuklarımı çok korumacı büyütüyorum demiş. Evet, evet. Kaybetmekten korkan kişilerin yüzde doksanı hiç kayıp yaşamamış kişiler. Kayıp yaşayan, annesiz kalan kişilerin terk edilmeyle alakalı ya da kayıpla alakalı bu kadar zor duygular yaşamadığını görüyoruz ilginç bir şekilde. Hiç kayıp yaşamadıkları için e, ne oluyorlar? Zihinlerinde sürekli obsesif bir şekilde kendi cenaze merasimleri, kendi cenaze merasiminde ağlayanlar Hı -hı. Işte ya da annesinin öldüğünü düşünmek, annesi ölünce ne kadar üzüleceğini düşünmek, annesinin yanına ayrılmamak, sürekli telefonla kontrol etmek, çocuğunu okula göndermemek bunların hepsi koruma davranışları ve kontrol davranışları. Bir kere şunu kendimize söylememiz gerekiyor. Ben bu hayatı kontrol, her şeyi kontrol edemem. Ölümü kontrol edemem. Yeri gelir kayıp duygusu da yaşayacağım. Bütün bunları kontrol etmek, bu duyguyu yaşamaktan beni alıkoymayacak. Ben bu duyguyu eninde sonunda yaşayacağım. Ama nasıl daha sağlıklı atlatabilirim? Böyle değil. Yani böyle her gün kayıp yaşıyorlar. Hı hı. Evet. O yüzden çok sağlıklı bulmuyoruz. Ne zaman bu davranışları yaptıklarını fark etseler bir şekilde... Kontrol duygularını yavaş yavaş bırakmaya çalışsınlar ama yine de uzman desteği birebir görüşme şart. Evet. Son soru hemen hızlıca okuyorum. Yenler demiş bir izleyimiz. E, ben terk etme duygusundan dolayı iki ilişki kuramıyorum. Karşı tarafın üstüne çok gidiyorum. Ne yapmam gerekiyor demiş. Hmm. Süren bitti aslında ama Hı -hı. belki son cümlelerinle veda ederiz izleyenlerimize. Nuran'ım. Ee, çok baskı kuruyorsa karşı, karşı. karşı kuruyorsa karşı taraf üzerinde bu partneri uzaklaştıracaktır. Hı -hı. Partnerin uzaklaşması ilişkilerini bozacak. O yüzden bütün kontrol davranışlarını bıraksın, ilgisini, dikkatini, yatırımını başka bir alana çevirsin. Ardından ilişkisine şöyle bir dönüp baksın ne kadar değişti, pozitif şeyler ne kadar arttı. İlişkiyi zenginleştirmek adına bir şeyler yapsın, kontrol etmek adına değil. Evet, bu Hı -hı. konu kronik ya da patolik jikse, kesinlikle destek almayı ihmal etmesin evet. diyoruz. Çok teşekkür ediyorum Nurhan Hanım. Tahane bilgilerle e, renk kattınız adım adım insana. Teşekkürler. Ve efendim bugün de bize ailen sürenin sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Terk edilme korkusuyla baş etme konusunda püf noktaları vermeye gayret ettik diyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum ve sizlere her zaman olduğu gibi en emin olana Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.